ve umumun ve bahusus husus Avam mümininin isttinaatgahları olan İslami esasların ve cereyanların ve şairlerin kırılmasıyla bozulmağa yüz tutan vicdanı umumiyi, Kur'an’ın icaz ile ve geniş yaralarını Kur'an'ın ve imanın ilaçları ile tedavi etmeye çalışıyor. Elbette böyle külli ve dehşetli tahribata ve rahnelere ve yaralara,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 Adeta ihtiyarsız bir surette, Kur'an’ın Ayetül Kübrasının iki tefsiri olan iki ayetül risalelerinden mülahhas, tefekküriyi bir tekellüm tam bir saat devam etti. Baktım, size gönderdiğim Ayetül Kübrar risalesinin birinci makamının hülasasından müntehap, güzel bir sırrını hülasa ile 29cu Lemay Arabiye’den müstahreç, Nurlu tatlı, fıkralardan terekküp ediyor. Ben kemal-i lezzetle, her gün tefekkür ile okuma başladım. Birkaç gün sonra, hatırıma geldi ki, madem Risale-i Nur bu zamanın bir mürşididir, talebelerine bir virdi ekber olabilir diye kaleme aldım. Ve bütün risalelerin hususi menbaları, madenleri olan binden ziyade ayatı Kur'aniyeyi, kendi Kur'an'ımda evvelce işaretler koyup, bir hizb-i âzam-ı Kur'ani yapmak niyet ettim.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 emin ve tahsin ve hilminin bir fıkrasıdır. 27. mektubun fıkraları içine girmeye münasip görüldü. Bugünlerde ziyade bir hassasiyetle risalelere bakıldığından, inayetin himayeti dahi bir nevi hassasiyet ve ikramını gösterdi. Gayet cüzi bir numunesi şudur ki, Risale-i Nur Şakirtlerine maişe cihetinde bir ikram-ı ilahi ve küçük fakat şayan-ı hayret ve gayet latif bir tevafuk, bir vakadır.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 ve yemekteki keramet dakikasında gözümüzle gördük şöyle ki, ehemmiyetli yedi sekiz risale ve işarat Kur'aniye şu ağını, mühim bir mektupla beraber, bir torbada ehemmiyetli bir kardeşimize bir şehre göndermiştik. Şoför o paketi düşürmüştü. Böyle bir zamanda, böyle eserleri münafıklar, casuslar haber almadan, emin bir el ile beş gün sonra elimize geçti. Kanaatımız geldi ki,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 İki gün sonra gördük ki, o hayvan o çorabı getirmiş, öyle yere ki, saklanmış, muhteviyatı unutulmuş olan mahrem mektupların ve evrakların tam yanında bırakılmış. Halbuki iki defa oraya bakmıştık, görememiştik. Hem o çorabı o yere getirmek, soba borusuna çıkıp yukarıdan olur. Gayet kurnaz ve zeki adam ancak o işi yapar. Hiçbir cihette tesadüf ihtimali kalmadığından, dedi.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 Sizinle pek çok alakadar ve görüşmeye çok mühtaçım ve vaziyetinizi bu soğuk kışta merak eder. Hayalen sizin ile görüşürken bir iki nokta hatıra geldi. Beyan ediyorum. Birincisi, on dokuzuncu sözün ahirinde Kur'an'daki tekrarın ekser hikmetleri Risale-i Nur'da dahi cereyan eder. Bir ikinci hikmeti tam tamına vardır. O hikmet şudur ki herkes Kur'an'a muhtaçtır.